Otonom Kilise Ortodoks Kilisesi'nde, kilise içi meselelerde bağımsız olmakla birlikte, diğer hususlarda bir otosefal yani tam bağımsız kiliseye bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren kiliseler.